İtaate göre insanlar, emre uyar. Müslümanların emirlerine karşı sorumlulukları başlıklı konumuzda bir kısım sorumlulukları Rabbimizin izniyle zikrettik. Zikrettiğimiz sorumluluklar içerisinde en çok vurgu yaptığımız konu itaat meselesiydi. Emiri, ismen emirlikten çıkarıp hakiki anlamda emir yapacak şey, kendisine itaat edilmesiydi. Bu konuların içerisinde bizi hayretlere düşüren münafık vasıflı insanları tasvir ederek, konunun ehemmiyetini elimizden geldiğince ortaya koymaya çalıştık. İtaat meselesi, müminle münafı birbirinden ayıran turnusol olarak niteleyebileceğimiz bir meseledir. Nasıl ki turnusol kağıdı, renk değiştirerek kimevi maddelerin içeriğini açığa çıkarıyorsa, itaat meselesi de safların içerisindeki münafıkları açığa çıkarıp onların sahteliklerini ortaya koymaktadır. Nifak basit bir konum değildir. Allah'ın subhanehu ve Teala Kur'an'da en çok vurgu yaptığı ve asıl düşman olarak isimlendirdiği zümre, münafıklar zümresidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nifağın alametlerini zikrederek bizleri nifaktan sakındırmış, sahabe ise kendileri için en fazla nifaktan korkmuşlardır. i̇bn Ebi Muleyke rahmehullah diyor ki, ben Resulullah'ın otuz tane sahabesini gördüm. Hepsi de kendisinin münafık olduğundan endişe ediyordu. İtaat meselesi nifahın tezahür ettiği meselelerdendir. Üzerimizde nifak alameti bulunup bulunmadığını anlayabilmek için itaat meselesi bizim için ölçüdür. İtaatle ilgili bir takım maddeler zikredip müminle münafık ayrımını yapabiliriz. 1. Emirlere misli misline itaat etmek. Verilen emirlerin üzerine bir şey eklemeden ve bir şey çıkarmadan misli mislini yerine getirilmesidir. Bu Müslümanın özelliklerindendir. Sahabe bu konuda son derece titiz davranmıştır. Hatta Ömer radıyallahu an kendi döneminde Ebu Ubeyde'ye radıyallahu an şöyle haber gönderiyor: Halid bin Velide görevden alıp onun malının yarısını da al. Bunun üzerine Ebu Ubeyde Halitten radıyallahu an görevi devralıp malının da yarısını alırken ayakkabının tekini de verdiğince Halit tereddüt etmek sizin itaat ediyor ve bunu. Şüphesiz ki ben Müminlerin emrine itaat ettim diyerek belirtiyor. Müslümanlara itaat etme konusunda içerisine düşülen iki yanlış vardır. Memur ya kendisine verilen emirleri farklı farklı sayıklarla, amaçlarla olması gerektiğinden fazlasıyla yerine getirmeye çalışır ya da eksik bırakır. İki durumda kendisi içerisinde bir takım yanlışlar barındırmaktadır. Verilen emrin eksik bir şekilde yerine getirilmesinin getireceği zarar aşikardır fazlasını yapmanın da getirdiği birçok zarar vardır. İşler konusunda emirler memurlardan daha bilgi sahibidir. Memur, resmin bir parçasını görürken, emirlerse resmin tamamına gören insanlardır. Buna rağmen memur kendisine verilen emrin gerektirdiğini yaptıktan sonra, bir de daha güzel olsun düşüncesiyle fazlasını yapmaya çalışırsa, kısıtlı bilgiye sahip olduğu bir işi eline yüzüne bulaştırabilir, geri dönülemez hatalara sebebiyet verebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Caş'ı radiyallahu an bir seriyle müşriklerin üzerine gönderirken ona bir mektup verip bu mektubu ulaştığı yere varmadan açmaması gerektiğini söylüyor. Abdullah bin Caş bu emrin gereği gibi davranarak gideceği yere varmadan mektubu açmıyor. Halbuki durum iki gün sonra açacağım zaten. Ha şimdi açmışım ha sonra ne fark eder ki? Beni ölüme gönderiyor ama mektubu sonra açmamı istiyor. Bu nasıl iş diye düşünmeye müsait bir durumdur. Ancak sahabe, her şeyin hakkını verdiği gibi, memuriyetin de hakkını veriyor ve misli misline itaat ediyor. 2. Emirlere hem zahiren hem de batinen itaat etmek. Emire itaat ederken, hem zahiren hem de batinen itaat edilmesi gerekir. Bu müminle münafığı birbirinden ayıran özelliklerdendir. Müminlerin emirlerine iç dünyalarında da itaat etmelerinin sebebi, Emre itaat etmenin, Allah'ı razı etmenin yollarından bir yol olduğunu bildiklerindendir. Verilen emrin içeriği hoşlanmadıkları bir şey dahi olsa, müminlerin içleriyle dışları birdir. Münafıklar içinse, bu durumun tam aksi söz konusudur. Onlar zahiren itaat ediyor gibi görünseler de, iç dünyalarında verilen emre muhalif olan birçok fikirleri vardır. Allah subhanehu ve Teala bu durumu şöyle anlatıyor. Onlar itaat edeceklerini söylüyorlar. Ama senin yanından çıktıkları zaman, onlardan bir taife senin söylediğin şeylerin dışında bir şeyleri söylemeye başlarlar. Müslümanın kendisine verilen emirlere bakış açısı sadece masiyet mi, masiyet değil mi şeklinde olmalıdır. 3- Her meselede emirden izin almak. İzin almak meselesi de, müminle münafığı birbirinden ayıran meselelerdendir. Müminlerin ahlakı izin almaktır. Sıvışmak, İzin almadan iş yapmaksa münafığın ahlakıdır. Hendek Savaşı bunun en güzel örneklerindendir. Bilindiği gibi Hendek, Müslümanların daha önce karşılaştığı günlerin en zoruydu. Düşman bütün cahiliye tasuplarını bir kenara bırakıp bir yumruk halinde Müslümanları yok etmeye gelirken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hendek kazmak için meşakkatli olan bir işle meşgullerdi. Müslümanlar yapacakları herhangi bir işte Resulullah'tan izin alıyorlardı. Münafıklarsa savaşıp kaçıyorlardı. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Peygamberle beraber toplu bir iş üzerinde bulundukları zaman ondan izin almadan asla gitmezler. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. İzin almak Özellikle bizler gibi cahiliyenin başı boşluğunda ömürlerini heder etmiş insanlar için elde edilmesi zor bir ahlaktır. Bunu elde etmek için önemli önemsiz ayrımı yapmadan, her meselede emirlerden izin alınması, bu ahlakın yerleşmesine yardımcı olacaktır. Mümin ve münafığı tanıyabilmek ve kendimizi bu konuda muhasebe edebilmek için bir takım ölçüleri zikrettik. Bir sonraki yazımızda, Allah izin verirse, Kalan maddeleri zikretmeye çalışacağız. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu yazı Tevhid dergisinin 30. sayısında yayınlanmıştır.